Elhamdülillah ve salatu ve selamu Ala Resulillah emma ba'd Şimdi bir arkadaş soru soruyor Diyor ki e, Bir insan Bir Müslüman vatanını Sevebilir mi Yani aşiretini kavmini e, Yurdunu sevebilir mi Sevdi, sev, e, bu Sevmekte de Bu ölçü nedir Evet vatan arkadaşlar vatan Sevilir Eee Kavum sevilir, aşiret sevilir. Buların hiçbir mahsuru yoktur. Bular İslamiyet bular var zaten yer yaratılanda Hazret Adem o oğulları bu bular dan var bu sevci gelmiş. Bularda bir mahsuru yoktur. Bular sevilir ama bunların sevgisi dinimizin sevgi al sevgisi altında olacaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkartırken onu hicrette döndü böyle Mekke'ye üzülerek baktı. Ya Mekçe dedi sen yer üzerinde en kalbime güzel, e, sevincisi biri yersin. Kavmın beni çıkartmasaydı ben hiç çıkmazdım buradan. Anlatabildim mi? Yani Mekçe'yi sever. İnsan fıtrat olarak doğduğu, büyüdüğü yerde insanlarını, aşiretini, amzesini, dayısını, mahallesini, sukakını bile özler, sever. Bunda hiçbir mahsul yoktur. Sevebilirsin. E, e, bu imandan da olabilir. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? E dinimizin altında olsa o sevgi bak Allah-u Teala babamızı anlamıza müşrik olsa bile diye iyi geçin onlarla. neden iyi geçin? çünkü sene sebep olmuşlar bu dünyaya getirmekte Allah-u Teala yaratmış seni ama onların sebebiyle, onların vasıtasıyla olmuş sen de bu dünyaya geldin bu mahallede büyüdün, bu çocuklar, bu konum konşu, akraba, aşiret vatan sevgisi, hepsi Allah rızası için olur, bir de asıl da biz Allah rızası için vatanı sevmemiz lazım eğer biz vatanı şey rızası için sevsek vatan diye sevsek işte bunu İslamiyet nehyetmiş. İki tane sahaba aralarında çatışma oluyor. da muhacirler onlar ansar çağırıyor. Bunlar muhacirler çağırıyor. Resulullah yetişiyor haber. Resulullah gelip kızıyor. Diyor cahiliyet davasına iddia ediyorsunuz. Ben de hele sizin içinizdeyim. Yani ben vefat ettiktan sonra ne olur işiniz sizin haliniz? Demek ki Resulullah biliyor öyle bir şey olacak. Bu şeytanın kapsıdır. Da'uha fe inneha Dedi bırakın bu cahiliyet davasını. Bu kokuşmuş, bu çürümüş, bitmiş yani bu iş. Bu iş bu iş şeytanın işidir. Bırakın bunu. Cahiliyet davasını bırakın. Ben vatanımı vatan için sevsem, milletimi millet için sevsem, e, aşiretimi aşiretim için sevsem, mutlak olarak için sevsem caiz değil. Çünkü mecburum, otomatik olarak e, ben oları yer üzerinde en üstün görürüm. O zaman ne olur? Diğer tarafları düşük görürüm. Bu toplumsal olmaz. İslamiyet bunu emretmemiş. İslamiyet emretmiş. Bak, bir de vatan nedir? Vatan, İslamiyet emretmiş vatanımızı yapmak. Bizim vatanımız neredir? Şimdi biz Türk'üz. Vatanımız neredir? Türkiye mi? Evet, Türkiye bizim vatanımızdır. Doğduğumuz, yediğimiz, minnettarız bu vatana. Babalarımız, dedelerimiz bu vatan da yaşamış. Kanımızı bu vatan okurca Allah rızası hiç vereceğiz. Yok şeydir ben bu vatan için sadece kanımı koyacağım olmaz. Allah rızası hiç vereceğiz. Nasıl Allah rızası vereceğiz? Bu vatan Müslümanların vatanıdır. Eylül Irak, Suriye, Şam, Endülüs, ha? Bular nedir? Pakistan, bular nedir? Bular da Müslüman vatan. Cumhuriyetler, Albanya, Arnavutluk. Bunlar nedir? Bunlar da Müslüman vatanıdır. Bunları da biz severiz. Nerede Allahu Ekber değilmiş, sesi yükselmiş, o ebedi olarak Müslüman vatanı kalır. Ha geçici olarak belki bizim elimizde değil. Ama biz onları da severiz. Ama bir bu sevginin içinde ne? Biz Müslümanın bütün vatanı, bütün vatan, yer üzerinde Müslüman diyarı bizim vatanımızdır. Ama da içinde özel vatanımız var. Şimdi ben mahallemi seviyorum. Ben Üsküdar'da oturuyorum. Mahallemi seviyorum. Burada büyüdüm. Burada şey var. ama mahallemin içinde sokak mı daha fazla severim. Çünkü o sokakta çocukluğum geçti. Bir de o sokakın içinde kendi büyüdüğüm evi severim. E biz de aynen öyledir. Büyük vatanımız İslam vatanıdır. Nerede Müslümanlar o bizim vatanımızdır. Aslında biz orada vizesiz, pasaportsuz geçmemiz lazım. Osmanlı zamanında öyledir. Ondan önce Abbasler, Emeviler zamanında nereye geçseydin Müslüman diyarıydır sen orada camide seni görseler o senin pasaportundur, kimliğindir. Sen birinci sınıf vatandaysın. Ama sonradan ne oldu? Bu bölünmeler oldu. Şimdi biz, onlar da bizim vatanımızdır ama yaşadığımız, büyüdüğümüz, nimetini yediğimiz vatan bunun özel bir sevgisi var. Onun için bu sevgiyi İslamiyet'e bağlasak bu ibadet olur. Ama bunu... Milliyetçiliğe bağlasak, vatanseverliğe sadece bağlasak bu nehyetmiş bunu İslamiyet. Onun için İslamiyette yoktur milliyetçilik. Bu Arap milliyetçiliği yapıyor, bu Türk milliyetçiliği yapıyor. Bu caiz değil, haramdır. Resulullah demiş bunu bırakın, bu kokuşmuş. Bunu bırakın, bu cahiliyet davasındandır. Ben Arapçılık yapmam, Türkçülük de yapmam. Ben ne yapacağım? Ben Musulman, ümmetçilik yapacağım. Ümmeti severim ama Türkleri Özel sevcim var. Nasıl özel sevcim aileme var ise mahalleme daha bir başka sevci, şehrime daha bir başka sevci, vatanıma daha bir başka sevci. Derece derecedir. Her sevcinin ayrı bir yeri var. Yerlerini değiştirmeyelim. Değiştirsek ne olur? Allah rızası hiç olmaz. Onun için vatan Allah rızası için sevilmesi ibadettir. Ama Allah rızası için sevilmese vatan vatan için, millet milletçiliği için sevinse bu bir Haram işli, işliyor insan. Vabeldir. Bunun cezası var karşı tarafta. Bunun yanında da bir şey hatırlatmak. Ee, bir hadis var. Diyor. Hübbül vatan minel iman. Vatan sevgisi imanlandır. Bu hadis değil. Mevzudur yani. ilakası yoktur. Ama anlamı doğrudur. Anlamı şöyle doğrudur. Eğer vatan sevgisi din için olsa, Allah rızası için olsa nedir? İmanlandır. Dediğimiz gibi. Bak Allahu Teala Teala ayeti kerimede ne diyor? Diyor hakiki müminler kimlerdir Olardır ki iman ederler Allah'a Allah ve Resulüne Ve Müşreklerden beri gelirler İster o müşrikler babaları amcaları, aşiretler olsa Yen istedikleri mal sevdikleri evlad olsa Olardan beri gelirler Demek ki burada e, Şey nedir e, ayrı, Ayrım nedir Ayrım terazi, hassas ölçü nedir burada Allah rızası bu türküye benim için cennet vatanımdır Ama ne zaman bu türküye e, Benim için e, Allah rızası için sevmedim bunu Bu ne olur? E, şey olur e, İbadet yerine Vabel olur Bu türküyeni ben çok seviyorum Benim vatanımdır Ne zaman bu türküye Beni çifre e, zorluyorsa küfre zorluyorsa Ben o türküyeyi Sevmemem lazım anlatabildim mi? Ama hangi şey? ben toprağı değil. O bit, bit, o o yönetim sistem beni çifre zorluyorsa ben o yönetimi sevmem. O yönetim ben o yönetimin başında benim babam olsa, amcam olsa, akradım olsa sevmem. Ben buralardan beriyim diyelim. Bara baranın da imamı kimdir? Kim ilk önce imamlık yaptı? Müşriklerden beri oldu. Hz. İbrahim peygamberlerin babası. Aleyhisselatü Vesselam. Ena beri'un dedi. Ben müşriklerden beriyim dedi. Beda'til ve Bizim aramızda adavet ve bagva için nefret başladı dedi. Ama bak babasını Hz İbrahim ne kadar fırsat tanıdı. İstiğfar ederim, dua ederim. Ne zaman baktı davet, hicret, ikamat olundu babası üzerine. işlemiyor. O zaman beri geldi onun. İşte beraet Allah rızası için olur. Onun için vatan sevgisi, e, millet sevgisi, toprak sevgisi, e, e, ne sevgisi olursa yüre sevgisi, şehir sevgisi bunlar İslam altında olduğu ibadettir. İslam'ın motoru haricinde oldu e, nikmettir, masiyattir. Allah kurusun bu insanı e, i, i, yeri gelse dinlen de çıkartabilir. Yani ne zaman dinden çıkartır? Vatan sevgisini Allah sevgisinin önüne çıkartır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.